geleceğin hazırlayan ve sınavlar Büşra Yar ve Uygar Özeski. Merhaba. Avrupa Birliği ithal ettiğinden daha fazla gıdayı israf ettiği ve sadece üretim aşamasında israfı önleyerek gıda enflasyonunun düşmesini sağlayabileceği tespit edildi. Avrupa'da kamu yararına çevrenin korunması ve geliştirilmesi konusunda çalışma yapan Feedback EU adlı vakfın tahminlerine göre Avrupa Birliği'nde her yıl yaklaşık 153 milyon ton gıda israf ediliyor. Bu rakam daha önceki tahminlerin iki katı ve toplam ithal edilen gıda miktarından da 15 milyon ton daha fazla. Sadece Avrupa Birliği'nde israf edilen buğday miktarının Ukrayna'nın buğday ihracatının yaklaşık yarısına ve Avrupa Birliği'nin diğer tahıl ihracatının dörtte birine eşit olduğu belirtiliyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü yani FAO'ya göre geçen ay küresel gıda fiyatları kısmen Ukrayna'daki savaşın da etkisiyle bir yıl öncesine göre %8 arttı. Buğday, mısır ve soya fasulyesi fiyatları bu yıl 2008 dünya mali krizinin zirvesinde kırılan rekorları bile aştı. Birleşmiş Milletler Çevre Programı 2021 Gıda israfı Endeksine göre 2019 yılında dünyada toplam 931 milyon ton gıda israf oldu. Bunun %61'i evsel israf, %26'sı gıda hizmetleri ve %13'ü de perakende sektöründe meydana geldi. Bu veriler toplam küresel gıda üretiminin %17'sinin israf edildiğini gösteriyor. Evlerde israf yüksek gelirli ülkelerde kişi başına yılda 79 kilogramı. Orta gelirli ülkelerin alt dilimlerinde 91 kilogramı buluyor. Türkiye'de ise evlerde kişi başına yıllık gıda israfı 93 kilo. Toplam evsel israf ise Türkiye geneline baktığınız zaman yılda 7 milyon 762 bin tona ulaşıyor. Toplumun %55'i Türkiye'nin enerji konusundaki en önemli sorununun dışa bağımlılık olduğunu söylerken toplumun %56'sı bunun önüne geçmek için öncelikli olarak güneş rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklara yönelmemiz gerektiğini düşünüyor. Temiz Enerji Haber Portalı ve KONDA araştırma Türkiye'de toplumun yenilenebilir enerji hakkındaki fikirlerini ve enerji bağımlılığı konusundaki algısını ölçmek için gerçekleştirdiği anket Çalışmasının sonuçları açıklandı. Türkiye çapında 2510 kişiyle yapılan anket küresel enerji krizinin gündemde olduğu bir dönemde enerjinin pahalı olması %30 oranlı ikinci büyük sorun olarak öne çıkıyor. Birinci gelen enerjide dışa bağımlılık konusunda toplumun %64'ü çok endişeli. Endişeliyim diyenlerin oranı ise %15 oldu. Başka bir deyişle her 5 kişiden 4'ü Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı olmasından endişe duyuyor. Dışa bağımlılığın önüne geçmek için hangi kaynaklara yönelmek gerektiği konusunda gelen cevaplarda %71 güneş enerjisi, %64'le rüzgar enerjisi ön plandı. Türkiye'de elektrikli otomobil satışları Ocak-Ağustos 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 kat artışla 3.283'e yükseldi. Otomotif Distribütörleri Derneği yani ODD verilerine göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları bu yılın 8 ayında 2021'in aynı dönemine kıyasla %8,5 azalarak 458.446 adet oldu. Elektrikli otomobil satışları ise Ocak Ağustos 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 kat arttı. Söz konusu dönemde otomobil satışları %9,4 azalarak 354.543 adet ve hafif ticari araç satışları da %5,2 düşüşle 103.903 adet olarak gerçekleşti. Yani her ne kadar elektrikli otomobil satışları artsa da tabii ki yüzde olarak artsa da adet olarak maalesef çok değil. Hele ki Çok satılan fosil yakıtlı araçlarla kıyasladığımız zaman üreticilerin geçmiş yıllara kıyasla daha az dizel motorlu aracı piyasaya sunması dizel satışlarındaki azalışta önemli bir etken oldu. Otogazlı otomobil satışlarında da aynı şekilde bir azalma var. Amerika Birleşik Devletleri'nde Fransa ve Çin'e önemli tarım bölgelerinde yaşanan kötü hava koşulları hasattaki verimi düşürüyor. Bu da tehlikeli. Ukrayna'da ihracatın yeniden başlamasına rağmen dünyanın en yoksul ülkelerinde kıtlık riski de artmış durumda. Euronews'un aktardığına göre Ukrayna'nın bu yaz Karadeniz limanlarından sevkiyatlara yeniden başlaması Amerika Birleşik Devletleri'nde çiftçilerin büyük miktarda gerçekleştirdiği ekimler umutları arttırmıştı. Fakat Dünyanın en büyük mısır üreticisi Amerika Birleşik Devletleri'nden son 3 yılın en düşük mısır hasadının yapılacağı anlaşılması ve kuraklığın Avrupa hasadını da olumsuz etkilemesi bu umutları suya düşürdü. Hükümetler arası bir kuruluş olan Uluslararası Hububat Konseyi'nin derlediği rakamlara göre 2022-23 mahsul yılının sonunda dünyanın tampon mısır stokları 5 yıl öncesine göre yüzde %28 geriledi. 80 gün yetecek miktara gerileyen mahsul 2010-2011 yıllarından bu yana en düşük seviyesini gördü. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.